Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Hollanda hükümeti iklim krizine karşı karbon salımını düşürmek için bir dizi önlem paketi açıkladı. Önlem paketi içerisinde otoyollarda önceden 130 km saat olan hız limitinin 100 km saat olması da var şu anda. Bunun yanı sıra Hollanda hükümeti doğa restorasyonu için de 250 milyon euro tahsis ederek kıyı koruma, su ve yol güvenliği konularında büyük projelerin devam etmesini sağlayacak. Pakette yer alan bir başka maddeye göre ise hükümet domuz yetiştiriciliğinin düzenlenmesi için de 60 milyon euro ayıracak. Daha önce domuz ve tavuk yetiştiriciliğinin iklim krizine olumsuz etkilediği vurgulanmıştı. Kararı açıklayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bu önlemin iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli olduğunu söyledi. Alınan önlemlerin gerekliliğine vurgu yapan Rutte, Yeni düzenleme, uzun vadeli bir çözüm olmasa da hız sınırının düşürülmesi 75 bin inşaat ve altyapı inşaatının da yapımına olanak sağlayacak dedi. Endüstriyel tarımda kullanılan pestisitlerin zararları, doğa dostu yöntemler ve iyi örneklerinin konuşulacağı zehirsiz sofralar, uluslararası konferansında bilim insanları, halk, üreticiler, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, Bir araya giriyorlar ve zehirsiz gıda demek mümkün diyecekler. Konferans pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye'deki pestisit kullanımını azaltmak için Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu 5. Programı kapsamında desteklenen ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi kapsamında gerçekleşiyor. Zehirsiz Sofralar Uluslararası Konferansı. 23 Kasım saat 9'da 18.30 arası Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde gerçekleşecek etkinlik herkese açık ve ücretsiz. 23 Kasım'da sabahtan akşama kadar Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde. Gergedanların neslinin tükenmesini engellemeye çalışan bilim insanları eğer icat ettikleri taklit boynuz yasa dışı pazara sürülürse tam tersi bir etki yaratabileceği konusunda uyarıldı. Oxford Üniversitesi ve Çin'deki bir üniversiteden araştırmacılar, ucuz atkılı kullanarak gergedan boynuzunun yerini tutan ve gerçeğinin piyasadaki fiyatını aşağıya çekebilecekleri söyledikleri bir bileşik geliştirdiler. Gergedan'ın boynuzu faydaları kanıtlanmamış olsa da, geleneksel Asya tıbındaki kullanımı nedeniyle, başta Vietnam ve Çin olmak üzere yüksek bir talebe sahip. Ayrıca dekorasyon amacıyla da oymacılıkta kullanılıyor. Ancak bu uluslararası ticaretinin tamamı yasa dışı gerçekleşiyor ve gergedanların nesli tehlike altında. Doğa Koruma Derneği gergedanları kurtara göre her yıl yüzlerce Afrika gergedanının boynuzları için öldürülmesi söz konusu ve yasa dışı avcılar hala günde ortalama 2,5 gergedanın canını alıyor. Avlanan 5 gergedan türünden 3'ü kritik tehlikedeki türler arasında. Bu yüksek bir yok olma tehdidiyle karşı karşıya oldukları anlamına geliyor. Oxford Üniversitesi zooloji bölümünden Fritz Wollrath şunları söylemiş. Araştırmamız gergedanların aşırı derecede pahalı sıkıştırılmış burun kılını taklit eden biyolojiden ilham almış boyun benzeri bir materyali üretmenin hem daha kolay hem de daha ucuz olduğunu gösteriyor bu teknolojinin ticareti, yanıltmak, fiyatları düşürmek ve sonuç olarak gergedanların korunmasını desteklemek üzere daha fazla geliştirilmesine başkalarına bırakıyoruz dedim. Ancak Born Free isimli Birleşik Krallık merkezli bir doğal yaşamı koruma derneği piyasayı böyle bir bileşiye boğmanın yalnızca talebi yükselterek gergedanları daha fazla tehdit etmekle kalmayacağı Aynı zamanda alıcıları bilinçlendirmek için gösterilen çabayı da sekteye uğratacağı ve ticari yasağı dayatmayı zorlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu. Born Free Derneği'nden Mark Jones şunları söyledi. Eğer piyasayı boynuz gibi görünen bir ürüne boğarsanız, talebi canlandırabilir ve daha önce satın almamaları gerektiğini söylediğiniz alıcılarına muğlak bir mesaj verebilirsiniz. Çabanın büyük kısmı gergidamlarının yasa dışı avlamasının önüne geçmeye harcanıyor ve eğer karmaşık, incelikli, sosyal ve kültürel yanlara dayalı piyasaya bir anda yeni bir ürün sokarak müşterilerin geçiş yapmasını bekliyorsanız bu hiç gerçekçi değil diye konuştu. Artvin Şavşata Bağlı Savaş köyünde su bulmak için kuruyan dereye atlayan 10 manda öldü. Hayvanların buralarda su içtiğini ama artık HES'ler nedeniyle suların çekildiğini ve derelerde çukurlar oluştuğunu söyleyen Savaşköy Muhtarı Armağan Yılmaz şirket bu deredeki suları çekti. Hayvanlarımız su bulamıyor. Kime derdimizi anlatacağımızı şaşırdık dedi. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi mutlu bir haberle veda ediyoruz. Finike ilçesinde kıyıya vuran gagalı balina Görevliler ve vatandaşların çabasıyla kurtarılarak denize bırakıldı. Vatandaşlar Finike ilçesindeki sahilde fark ettikleri balinayı hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler balinanın sol gözünde bir adet kanca tespit etti. Kanca balinanın gözüne zarar vermeden çıkarıldı. Sağlığına kavuşan balina çevredekilerin de yardımıyla Akdeniz'in mavi sularına geri gönderildi